Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Kulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret. Günaydın. Günaydın merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, bugün bengi yok herhalde. Evet, yine. yok. Ben e, götüreceğim. E, bugün e, kooperatif yapıların biraz içine bakalım istiyoruz. E, hep bahsediyoruz, e, ağırlıyoruz arkadaşları ve e, sohbetlerimizde e, bu iç yapıya dair hep sorularımız oluyor ama e, sanki bunu bir e, daha genel bir perspektiften bir soruya dönüştürmenin zamanı geldi diye düşünüyoruz. Kooperatif yapılardan bahsedilirken hep işte pozitif bir takım sıfatlarla malum tanımlara gelmekte. Zaten kooperatifçilik hareketine baktığımız zaman bir alternatif yapılanmanın isteği çok net, çok açık bir şekilde ortaya konmuş durumda. Bu alternatif yapı nedir? Bu nasıl oluşur? Bunun e, ayrıntılarını nasıl tartışabiliriz? E, biraz bu tür e, meseleleri masanın üzerine yatırmanın zamanı geldi e, noktasından hareketle e, bugün e, en azından bir takım sorular evet, soralım evet. istiyoruz. Şimdi e, yani kooperatif yapılar dediğimiz zaman işte standart corporate yapıların dışında farklı bir ...yapıdan bahsediyor oluyoruz değil mi? Yani hem... Şirketlerden Şirketlerden evet. Hem e, dertleri farklı... ...hem kendi iç örgütlenme yapıları farklı. E, en basitinden başlayalım... E, ...bir ortaklık üzerinden kurulmuş yapılardan bahsediyoruz. Bir araya gelmeden bahsediyoruz. Şimdi Dolayısıyla burada e, şirketlerin e, ana dertleri kar maksimizasyonuyken kooperatif yapıların e, ana dertleri e, tabii çok daha farklı olarak tanımlanmak durumunda. Yani ilk e, bizim e, hani aydınlatmamız gereken husus bu. Dolayısıyla e, bir kooperatif yapı, ya, tabii burada şundan bahsetmiyoruz. E, i̇şte bir yere 200 tane yazlık ev yapmak için oluşturulan e, yapı kooperatiflerinden ki Türkiye'deki kooperatiflerin çok büyük bir oranı bu tür kooperatifler onlardan bahsetmiyoruz bizim buradaki temel derdimiz e, üretim ve tüketim e, kooperatifleri bunların e, Türkiye'de çok önemli bir kısmı e, gıda üzerinden yapılan çalışmalar bunların örneklerini verdik ama yavaş yavaş farklı alanlarda da e, Kooperatiflerin ortaya çıktığını hem dünyada hem Türkiye'de görmekteyiz. Evet daha geçenlerde mesela işte şeyi konuştuk güneş panelli üzerine aynen, enerji aynen. olarak da bayağı hızlı da bir gelişme. Aynen bunları e, yine duyuruyor olacağız. Şimdi bu e, yapılar bir nasıl oluşuyor? Hani kimler bir araya geliyor? E, herkes e, işte eşit ya da yakın miktarda bir sermaye mi koyuyor yoksa sermaye koymada çok e, ciddi asimetriler mi var? Bu belki sorulması gereken ilk soru. Ve eğer e, konan sermayede asimetriler varsa daha yüksek e, oranda hisse sahibi olanların e, bu üyelerin karar alma mekanizmasında da hisselerine orantılı bir şekilde daha fazla mı seslenin çıkması gerekiyor ya yani da böyle bir prensibi mi benimsememiz gerekiyor yoksa e, konan hisselerden bağımsız olarak işte herkes e, eşittir ilkesinden felsefesinden mi hareket ediliyor bu belki ilk e, boyut tartışılması gereken e, şimdi Yine tarihsel olarak baktığımız zaman kooperatifçilik hareketindeki ana vurgulardan bir tanesi işte bir şekilde dayanışma, bir şekilde bir araya gelme, işte standart kapitalist şirketlere, korporat yapılara karşı biz alternatif bir oluşum sergiliyoruz diyorsak bir ölçüde daha eşitlikçi yapılara gitmemiz gerekiyor ve dolayısıyla. Sen 10 lira ben 5 lira verdim diye senin iki kez benden daha fazla söz hakkının olmasına evet. karşı çıkmamız gerekiyor. Ee, ama tabii burada bir takım e, farklar görülebiliyor. ve e, Ama bu farklara baktığımız zaman e, hisse sahiplerinin hisseleri oranında e, söz sahibi olduğu yapılarında e, zaman içerisinde e, işte standart şirket yapılarına doğru dönüştüğünü görmekteyiz. Yani o zaman oralar kooperatif yapılardan bir anlamda çıkıp gidiyor başka yerlere doğru. Evet bu şey tabii son derece önemli geliyor bana. Özellikle gıdadan sonra böyle fosil yakıt korkunçluğuna karşı, küresel iklim değişikliğine, yıkımına karşı giderek artan bu sevinçuran'la etraflıca hı hı. konuştuk. Büyük bir gelişme kaydediyormuş bu güneş enerjisi panelleri üzerine yapılacak kurulmasını veya günlaştırılmasını sağlayacak kooperatifler. Rüzgar için de benzer şeyler var. Bu önemli bir yönelim olabilir. Bir keza e, yurt yapılır. dışında örnekleri çok. Türkiye'de de bir iki tane var. Bunlardan da ileride bahsederiz. Ee, i̇şte araştırma yapmak üzere bir grup araştırmacının bir araya gelmesi. işte ne bileyim bir çeviri bürosunun evet, evet, evet. oluşturulması. Yani daha entelektüel alanlarda. Keza e, kültürel alanlarda çalışan işte, e, yani işte ne bileyim bir sürü tiyatrosudur, film yapımıdır, şudur budur birçok bir alanlarda da kooperatif e, yapıların yurt dışında gör, görmekteyiz. Türkiye'de e, çok ufak e, sayıda e, şu an için ama e, güzel bir gelişme. Bunların e, artış hızı sayısal olarak artış hızı nitel ve nicel artış hızı e, kayda değer Şimdi e, dönelim e, bu analitik yapımızı oluşturmaya bir ilk başta e, karşımıza çıkan soru hani e, kooperatif dediğimiz zaman karşımıza kimler var yani tek tek bireyler mi var yoksa e, his, hisselerinin e, sahibi kişiler mi var hissedarlar mı var? Ama hem dediğim gibi tarihsel olarak baktığımızda hem uygulamalara baktığımızda hisseder modelinin e, kooperatif yapılarla e, en azından e, ilkesel düzeyde uyum içerisinde olmadığı ve hisseder modeli üzerinden giden yapıların da kısa zamanda şirketleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bunu bir kenara koyabiliriz. Şimdi evet biz kooperatifi kurduk. Üyeleriyiz, dolayısıyla hepimizin burada söz hakkı var dedikten sonra da başka tür meseleler başlıyor. Bir herkesin söz hakkının olması pratikte kalkıp sözünü rahatça ifade edebilme imkanının olup olmadığını belirlemiyor. Yani başka bir nedenden dolayı konuşamayan, kendini ifade edemeyen üyeler olabiliyor. Dolayısıyla burada farklı tür eşitsizliklerin olup olmadığını da incelememiz gerekiyor. Yani bu cinsiyet temelli eşitsizlikler olabilir, yaşla ilgili eşitsizlikler olabilir, deneyimle ilgili eşitsizlikler olabilir, bilgi üzerinden giden eşitsizlikler olabilir... Yani farz edin ki kooperatifi kurduk ve e, bir şekilde Ömer Madra ilk zamanlar bununla ilgilendi ve daha sonra bu işlerin nasıl yapıldığını Ömer Madra dışında kimse bilmiyorsa o zaman orada Ömer Madra'nın bir e, bilgi üzerinden giden gücü olabiliyor. E, örnek dedik sadece. Evet. <gülüyor> evet. Şimdi bu tür eşitsizlikler var mı yok mu bir buna bakmak lazım ve belki de bunların olma ihtimalini göz önüne alarak da bir takım ilkeler belki koymak gerekebiliyor. Yani şöyle örnekleyelim bir eğer yönetim kurulundan bahsediyorsak yönetim kurulunun kompozisyonunda bir takım kotaların olması yani işte gençlerin de ifade kendilerini edebilmeleri için atıyorum dokuz kişinin işte yaş dağılımı şöyle olmak durumundadır türü bir ilke konulabiliyor. ...ya da e, yine cinsiyet e, temelli sıkıntılar varsa benzer kotalar konulabiliyor. E, yani dolayısıyla ikinci e, dikkat etmemiz gereken husus... E, ...burada tek kişinin e, hissesinden bağımsız olarak e, kooperatif yapılarda söz hakkının olduğu durumlarda söz hakkının olmasının otomatikman söz edebileceği anlamına gelmediği hususu. Dolayısıyla bunun altını çok ciddi bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Üçüncü boyut daha teknik anlamda organizasyonel yapı nasıl olacak? Yani tamam hani bir mevcut yasalarda sizin bir yönetim kurulunuzun olması lazım falan da yani gerçekte e, yapılar daha hiyerarşik mi olacak? Yani birileri işte kooperatifi idare mi ediyor olacak? Yoksa kararlar e, e, katılımcı düzlemde ve e, herkesin mevcut olduğu e, ortamlarda Hı -hı. işte Hı -hı. tartışılarak e, belli konsensusların e, ulaşılmasına e, çaba harcanarak mı alınacak? Şimdi böyle de bir başka boyut var. Yani daha hiyerarşik yapılardan mı bahsediyoruz e, yoksa daha katılımcı yapılardan mı bahsediyoruz? Gerçi tabii hiyerarşik yapılar dediğimiz zaman da mutlaka bu hiyerarşik yapıların e, antidemokratik olduğu anlamını çıkartmayalım. Hiyerarşik yapılar da seçimle gelebilir. Hiyerarşik yapılar da e, e, tüm üyelerin e, ...sorgulamasına açık olabilir. Artı kimi modellerde... hiyerarşik yapılar bulunmaktadır. Fakat yöneticiler... E, ...dönüşümlü olarak gelebilir. Yani işte 6 ay... ...Ömer Madra, 6 ay Fikret Adaman... ...o işi yönetebilir. E, daha sonra... ...can gelir. Yani herkes de bunu bilir. Dolayısıyla orada... ...hani 6 aylık dönemde... ...Ömer Madra zulüm yapacaksa... E, ...bilir ki sonra da... <gülüyor> ...kendine zulüm yapılabilir. Vesaire. Şimdi bu bu tür farklı modeliteler var bunların da artıları eksileri var kooperatifin üye sayısı çok mudur az mıdır bunlar hızlı bir şekilde bir araya gelebiliyor mudur gelemiyor mudur coğrafi sıkıntılar var mıdır buluşmak için vesaireler tutun da işte oradaki genel yapının tercihleri belirleyebiliyor fakat genelde literatüre baktığımız zaman e, hani iki uçtan bir tanesi değil de biraz daha e, orta noktalarda buluşulan yapılar e, revaçta diye gözüküyor. Yani önemli kararların alınması, genel e, gidişatın belirlenmesi konusunda tüm üyelerin katıldığı Katıl ve evet. tercihan konsensüslerin yakalanacağı Oynaşman toplantılar. Yani. Ama daha daha gündelik kararların alındığı, yani o ana ilkelerin içerisinde bir takım işte karar alma süreçlerinin çalış, çalıştırıldığı durumlarda da biraz daha hiyerarşik bir modelin benimsendiği, bu hiyerarşik modelin mutlaka ve mutlaka seçimle bir şekilde belirlendiği ya da dönüşümlü bir yapı üzerinden kurgulandığını görmekteyiz. Ee, bu da önemli bir nokta. Ee, şunu da görüyoruz yine literatürde. Ee, kimi kooperatif yapılar, biz e, kesinlikle ve kesinlikle hiyerarşiye karşıyız diyerek e, yatay yapılarda buluşmaya ve buradan e, işlerini yönetmeye çalışıyorlar. Bu tür modeliteler, Küçük sayılı üyelerin olduğu e, örneklerde son derece iyi çalışıyor. Fakat sayı büyüdükçe insanları bir araya getirmek çok daha zorlaşıyor. Ve e, bu da beraberinde e, bir demoralizasyon getirebiliyor yani işte toplantı oluyor toplantıya işte katılım katılım abi. düşük düşük olunca bir sonraki hadi ben de gitmeyeyim oluyor falan filan bu tür örnekler çok sık dolayısıyla yani kooperatif yapılardan bahsederken buradaki bu şey yapının ne şekilde ihtas edilmesi gerektiği son derece önem arz etmekte bu Alperovitz galiba bunlarla uğraşıyor. Evet. Amerika. evet, Değil mi? evet. Ama optimal sayılar. Yani nasıl çalıştırılabilir bu? Şimdi tabii yani bu 19. yüzyıl biliyorsunuz. Yani Fourier ile birlikte çıkan yapılardan bahsediyoruz. 19. yüzyılın e, ortalarından itibaren bu sorular e, yani masanın üzerinde duruyor. Ve e, böyle de altın kuralı yok bu işin. E, Dediğim gibi yani gelinmiş olan en azından tarihsel e, deneyimden gelin, alınmış olan bir sürü ders var. E, bu derslerin ışığında değerlendirmek gerekiyor bunları. E, ama sonuçta bir e, işte üretim ya da tüketim e, kooperatifinden bahsediyorsak, bu üretim ve tüketim e, daha entelektüel bir üretim tüketimde olabilir, şüphesiz. daha işte somut bir üretim tüketimde olabilir. E, buralarda mutlaka bir e, koordinasyon e, bir e, hani ne, neyi yaptı kim kim hangi işi yaptı yapmadı nerede sıkıntı var nerede problem çıkıyor izleyecek e, işte birkaç gözün olması gerekiyor e, bazı durumlarda hızlı karar almak gerekebiliyor işte buralarda e, siz herkesi hızlı bir şekilde toplayabiliyor musunuz toplayamıyor musunuz ve tabi her toplantının da bir zaman maliyeti var. Gerçi tabii kooperatif yapılarda bir araya gelip bir şeyleri konuşmayı e, hani dar anlamda bu bir maliyettir, zaman maliyetidir olarak da görmemek lazım. Çünkü sonuçta sizin kendi hayatınızda çok önemli olan e, bir alana dair oturup konuşmak e, işte sizin hayatla olan angaçmanınızın bir parçası. Ve, dolayısıyla geleceği ve geleceğini doğrudan... Aynen. Yani <gülüyor> dolayısıyla bunu... Ee, bildiğimiz iktisat bu tür e, işlere e, transaction cost e, yani sürtünme maliyeti diyelim e, olarak hep adlandırır da e, bunu tabi iyi kurguladığınız zaman bu tür toplantıların e, kendileri de mizatihi bir e, size e, sizi geliştirecek sizi e, daha ileriye taşıyabilecek e, buluşmalar olabilir biraz da öyle bakmak lazım. Ama öbür taraftan e, bitmek bilmeyen, e, işte iki günde bir saatler saatler alan evet. e, toplantılarla da e, işleri idare etmeye çalışmanın çok akıllı olmayabileceğinin altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bir diğer hususta, e, en başta çok hızlı bahsettim, bizim derdimiz ne kooperatiflerde? Yani objektif fonksiyonlarımız ne? Şimdi standart firmanın e, ana derdinin işte uzun dönemli kârlarını maksimize etmesi olduğunu biliyoruz. Hani bu uzun dönem A firmasından B firmasına değişiyor olabilir. Kimi işte 2 yıllık bir dönemi uzun dönem olarak görebilir, kimi 15 yıl uzun dönem olarak görebilir ama her firma e, bir şekilde ben buradayım, kâr yapacağım üzerinden hareket ediyor. Tabii bunu e, işte şey eden, bunu bir, bir parça işte, tuzu, karabiberi olan başka kaygılarda olabiliyor. Hatta kimi e, işte ne bileyim firmaların biliyoruz çevre konusunda daha hassas olduğunu gözlemle gözlemlemekteyiz. Kimi firmaların hiç de böyle dertlerinin olmadığını oh gözlemlemekteyiz evet. vesaire. Yani orada da olay hani çok e, tek düze değil belki ama. Netice itibariyle içinde yaşadığımız e, düzende standart bir firmanın derdinin e, kar olduğunu söyleyebiliriz. İktisat teorisine baktığımız zaman da e, bu şekilde formüle edilmiştir. Kar maksimizasyonu üzerinden giden bir modelleme vardır. Kooperatiflere geldiğimiz zaman iş biraz daha farklılaşıyor. Yani Bir keresinde kar gibi bir kavramdan ziyade... E, üye başına düşen bir işte art, artı değerden bahsetmekteyiz. Değer bir değer meselesi var ve e, bunun da ötesinde e, kooperatif yapıların e, başka tür dertlerinin de olduğunu biliyoruz tarihsel olarak baktığımız zaman ve bugünkü yapılara baktığımız zaman yani çok rahat diyebiliyorlar ki e, işte örnekleyelim durum kötü e, belki bizim e, Keşi başı düşen e, miktarlarımızı maksimize etmemiz için aramızdan 6-7 kişinin atılması lazım. Biraz küçülmemiz lazım. Ama pekala diyebiliyorlar ki yok öyle yapmayalım arkadaşlar, kimseye atmayalım. Yani hepimiz bir parça bunun maliyetini üstlenelim ama... Aa, aramızdan kimseyi e, ne denir safra gibi e, evet, dışarı yani, bırakmamamız lazım. Kâr maksimizasyonunun ee, altının yerini değerlerin... Değerlerin al alması söz konusu. Alması, Dolayısıyla da de bu değerlerin e, e, bunu daha önce de konuşmuştuk. Bu değerlerin kooperatif yapıların oluşumunda... E, ...güzel bir şekilde tartışılması, herkes tarafından içine sindirilmesi çok çok önemli. Yani bizim değerlerimiz ne? Şimdi bu değerlerin bir keresinde üzerinde bir mutabakat olduğunu... ...yani bunu bir anlamda anayasa olarak görmemiz lazım hmm. kooperatiflerin. Ve yani sonunda herkesin de eyvallahım var diyeceği bir değerler manzumesinden bahsediyoruz... Bunun üzerinden zaten bizim bir takım değil mi kararlar alabiliyor olmamız lazım ve bu modeliteni ne şekilde e, ihtas edilecekse edilsin o e, karar alma mekanizmasının o değerlere göre e, hareket e, ediyor olması gerektiğinin bir keresini altını çizmemiz lazım. Şimdi onun dışında e, bizim biraz da tabii son olarak bir birkaç dakikada şunu söylememiz lazım karar alma alanlarını biraz gruplandırabilir miyiz yani kooperatifler hangi alanlarda kararlar alabiliyor ve bu kararların alımında organizasyonel yapıların bir fark yaratıp yaratmadığını belki değerlendirmemiz gerekiyor bunların bir tanesini daha böyle idari problemler işte üyelerle ilgili konular, başlıklar, sıkıntılar, sosyal meseleler diyebileceğimiz bir alandan bahsediyoruz ilk maddede. Örneğin ben kooperatifim, kooperatifimin içine üye olmayan birilerini işçi olarak al, al, alabilir miyim? Yani biz kooperatifiz üç kişi evet. dışarıdan da üç kişiyi ben... İstihdam edebilir miyim? Bu tabi çok asimetrik bir yapı oluşturuyor kooperatiflerin içerisinde. Ve yine tarihsel olarak baktığımız zaman bu yola giden yapılarda sıkıntıların ortaya çıktığını evet, görüyoruz. Evet. Ha Belki ne bileyim bir muhasebe konusunda dışarıdan profesyonel destek alınabilir. Yani kısmi zamanlı bir destek ama sizin... İşte 60 tane üyeniz var. Hadi biz 5 tane de buraya işçi alalım dediğiniz zaman e, sıkıntılar başlayabiliyor. E, kimler ne kadar çalışacak? Çalışma saatlerinde bir fleksibilite var mı yok mu? Ya da sizin bir sıkıntınız varsa e, size bir dönem izin verelim mi, vermeyelim mi? E, bunun ötesinde... E, çıkacak olan pastadan bölüşümü neye göre yapacağız? Yani yeni başlayan bir arkadaşla 15 yıldır orada olan bir arkadaş aynı miktar mı kek yiyecek? Bunları farklılaştıracak mıyız? Farklılaştırdığımız takdirde en küçük pasta dilimi ile en büyük pasta dilimi arasındaki fark kaç olabilir? 3 yani evet. mü, 5 mi yoksa 250 mi? Şimdi bütün bunların yine büyük ölçüde bu anayasada konuşulabiliyor olması lazım. İkinci başlık daha e, nasıl diyelim daha e, teknik işler e, daha belki e, işte üretim ve tüketim süreçlerinde çalışan kooperatiflerin e, işte günlük karşılaşabileceği problemler. Bunları yani, teknik problemler olarak tanımlı, tanımlıyorsak herhalde e, bunların bir rutini var ve bunlar bir şekilde e, yani, e, daha rahat daha kolay halledilebilir işler gibi gözüküyor. Üçüncü konu, üçüncü başlıksa e, ekonomik ve finansal yönetim sorunları. Bu tabii çok çok önemli bir evet. konu. Evet, hayati. E, yani siz e, ne kadar yatırım yapacaksınız, yoksa yatırım yapmayıp e, elde ettiğiniz geliri mi dağıtacaksınız? teknolojiyi ne kadar yakından izleyeceksiniz, ne kadar bunun dışında kalacaksınız, ne kadar bunun içine gideceksiniz. Bütün bunlar tabii ki e, e, tartışılması gereken e, önemli konular ve yani genel prensip olarak baktığımız zaman bizim e, ana parametreleri e, daha geniş ortamlarda e, tartışmamız e, bu konularda mutabakatların e, oluşması için ortamları e, e, hazırlamamız ama daha e, gündelik diyebileceğim o e, işte yani, koridorun bel, bel, belli ettiği alanlardaki giriş şartları da e, ya bir şekilde seçeceğimiz birileri ya da işte biraz daha nebet usulü nöbete gelen birilerinin yapmasının yine işte tarihsel örneklere baktığımız zaman daha iyi sonuçlar çıkarttığını görüyoruz. Ve tabii ki burada da sizin ne, ne tür alanda çalıştığınız, ne kadar iş yükünüzün olduğu, üye sayısının ne olduğu bütün bunlar da tabii çok belirleyici olabiliyor. Yani... Bileyim, i̇nisiyatif alarak iş yapma konusunda eğer siz küçük bir grupsanız, herkes birbirini tanıyorsa, herkes birbiriyle günde birkaç kez zaten karşılaşıyorsa, aynı ortamlarda bulunuyorsanız bir sıkıntı yok. Yani şu işte ortada kaldı, kim yapıyor diyebilirsiniz. Ama işte, üye sayısının çok olduğu, üyelerin kolaylıkla bir araya gelemediği ortamlarda, yerişik e, olmayan e, yatay örgütlenmelerin sıkıntı doğurabileceğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla buraları belki e, daha da açarız ve e, örneklerle e, daha da somutlarız. Fakat ana başlıkları hani bugün en azından bu şekilde tanımlamış olalım. Evet, yani bu kooperatif meselesi belki de geleceğimizi en temelde etkileyecek yönelimlerinden, eğilimlerinden bir tanesi insanlığın. Yani hiçbir şey kalmayabilir ortalıkta <gülüyor> eğer doğru düzgün yönetemezsek gelecek aynen, diye bir şey aynen. kalmayabilir. O göründüğü kadar hafif bir konu değil, mevzu aynen, değil. Yani. Aynen. Dolayısıyla böyle bir başlangıç yapmış olalım. Yani zaten bu konuya değiniyorduk ama evet. bunu belki biraz daha nasıl diyelim analitik bir çerçevede masaya yatırmakta yarar olduğunu düşündük. Hı. Buna çok devam ediyor olacağız. Tamam. Çok teşekkür çok ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere.